Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah, Elhamdülillah Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'ayinuhu ve nestağfiruhu ve nevzu billahi min şururi enfusina ve min seyyati amalina Men yehdihillah felamudille leh ve men yudlil felamudille leh ve neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike leh وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَا يَا عِبَادَ اللّٰهُ اِتَّكُوا اللّٰهُ وَاَطِئُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ قال الله تعالى عز و في كتابه الكرم اوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اَفَهُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغ ve men ahsanu minallahi hukman yok yenun sadakallahu'l azim ve kallellahu taala fi ayaten ukhra estauzu billah inel hukmu illa lillah emara alla ta'budu illa iyya zalikatte'nul kayyim velakinne ekseren nase ve kallellahu taala fi ayaten ukhra وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي هُكْمِه۪ اَحَدَى صَدَقَ اللّٰهُ <الْعَظِيمُ> Okumuş olduğum e, bu üç ayetin maallelerini vererek e, hutbeme başlayacağım. Birinci okuduğum ayet Maide Suresi 50. ayetti. Onlar hala cahiliye hükmünü mü istiyorlar? Cahiliye yönetimini, onun kanunlarını. Halbuki, e, aklını kullanan bir toplum için Allah'ın hükmünden, Allah'ın koyduğu kurallardan daha güzel kim hüküm koyabilir? İkinci okuduğum ayet Yusuf suresi 40. ayet. Hüküm, hakimiyet, egemenlik sadece Allah'a aittir. Allah sadece kendisine kulluk yapmanızı emret. İşte dost doğru din budur. İnsanların çoğu bilmez de. 3. okuduğum ayet Kehf suresi 26. ayetti. Allah kendi hükmünde egemenliğinde hiç kimseyi ortak kabul etmez. Evet. Sevgili kardeşler bugün 28 Ekim 2016 cuma. Yarın e, kimilerinin bayram kabul ettiği 29 Ekim. Camilerde büyük ihtimalle 29 Ekim hutbesi okunuyor ve mümkün ki cami kapılarında yarın bayrak asılacak veya en azından camilere o bayrağın e, ruhu sinerek bayram kutlanılıyor şimdiden. Devletin ilan ettiği bayramı hatipler cemaatle paylaşmaya çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti adıyla yeni bir devletin, yeni bir rejimin kuruluşunun üzerinden tam 93 yıl geçmiş. İslam şeriatının tümüyle kaldırılıp yerine Batı tarzı demokratik laik Kemalist bir rejimin kurulduğu zaman dilimini biz tabii ki kutlamıyoruz. Ama bu vesileyle rejime karşı tavrımızı gündeme getiriyoruz. Tağuta karşı çıkmayı imani bir görev bilen müminler olarak tağuti yönetimi reddettiğimiz gibi böyle bir yönetimin başlatıldığı günü şeriata İslami devlet anlayışına düşmanlık olarak değerlendiriyoruz. Devletin onca yönlendirmesi, belediyelerin katkıları, okulların ve medyanın onca teşviki olduğu halde halkın da böyle 23 Nisan gibi 29 Ekim gibi e, resmi bayram kabul ettirilen günleri bayram kabul etmediğini görüyoruz. Belediye zabıtalarının zorlamasıyla e, esnafın, tüccarın mağazalarının kapısına devlet istemesi zorlamasıyla bayrağı, bayrak asmasının dışında halkın bu bayramlara katıldığına şahit olmuyoruz. Ama devletin hiçbir katkısı olmadığı halde halk sadece Ramazan ve Kurban bayramlarını bayram olarak kabul eder. O günlerde mümkün temiz güzel elbiselerini giyer, eş, dost, akraba ve büyüklerini ziyaret eder. Onların bayramlarını sevinçle kutlar. Yarın sanırım içinizden hiç kimse, hiçbir akraba ve dostunu ziyaret edip bayramını kutlamayacak. Yani bayram olarak değerlendirmeyecek. Çünkü din bize iki tane bayram vermiş. Bunun dışında başka günleri bayram olarak kabul etmeyi caiz göstermemiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman Medine'lilerin iki günü Milli Kurtuluş Günü e, olarak bayram kabul ettiklerine şahit olur. E, o günlerde Medine'liler oynarlar, eğlenirler, sevinçlerini gündeme getirirlerdi. Bu duruma şahit olan Allah Rasulü bu günlerin bayram olarak devam etmesini kabul etmedi. Yok bu milli gününüz, bir de dini gününüz filan diye şirk koşar gibi bayramları insanların milli veya dini diye ayırmadı. Din her şeyimizi kuşatır. Dinin yanına başka bir unsur ilave edilmez. Din başka dinlerden veya e, kültürlerden hiçbir şeyi ödünç almaz. Bidat kabul eder, reddeder. Ve Peygamberimiz şöyle buyurdu. Allahü Teala size kutladığınız bu iki bayrama bedel olarak bunlardan daha hayırlısını, Ramazan ve Kurban Bayramı'nı lütuf olarak verdi, buyurdu. Ebu Davud Neseyi, Ahmet İbni Ambel bu hadisi rivayet ederler. İşte bu peygamberi tavırdan yola çıkarak bir Müslüman bu iki bayramın dışında başka bir bayram kabul edemez. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923'te Cumhuriyet Bayramı kabul edilen Cumhuriyet ve Cumhur ne demektir? Kısaca onu tahlil etmiş olayım. Cumhur Arapça bir kelimedir. Halk demektir, topluluk demektir. Fransızca "republik" kelimesinin e, tercümesiyle oluşmuş. E, Latince e, "republik" e, klasik anlamda kamusal alan e, manasına gelir. Bir topluluğa onların birleştirmek suretiyle halk olma özelliğini kazandıran kamusal nesne demektir diye izah edilir. Bu cumhuriyet yönetiminin, republiğin, monarşiye tek başlı yönetime karşı devlet başkanının halk tarafından seçildiği ve halk idaresince, iradesince meşrulaştırıldığı devlet şekli anlamında kullanılır. Ve cumhuriyeti cumhuriyetçiler şöyle tanımlar, milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekili aracılığıyla kullandığı Yönetim biçimi. Hükümet başkanının halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimi. Egemenlik hakkının belli bir kişi veya aileye ait olduğu oligarşik kavramının zıttı diye tanımlanır. Ve cumhuriyet kavramı genel olarak temsili demokrasinin uygulamasını ifade eder. Bunlar teorik bilgiler. Gel gelelim hiç de uygulama. Cumhurun öne çıktığı, e, onun yönettiği bir rejim değildir Cumhuriyet. Olsa ne olur? O da ayrı bir konu. Cumhuriyet, Cumhur'un yani halkın egemen olması, onun dediğinin uygulaması demek olduğu halde, halkın inancı nasıl bir yönetim istediği Cumhuriyet yönetiminde hiç önemsenmemektedir. Halk yönetimi demek olan cumhuriyet yönetiminde halk etken değil, edilgendir. Halkın istekleri sadece istek olarak kalır ve yönetimle halk arasında ciddi bir uçurum söz konusu edilir. Mesela halkın kaçta kaçı kravat takar ama kravatsız bir yönetici seçme hakkına sahip değildir. Bugüne kadar seçilen yöneticilerden Kravatsız birini gördünüz mü? Sadece kravat şekilden ibarettir. Olsa ne olur diyebilirsiniz. Ama halkın kaç da kaçı söz gelimi Kur'an'ın devlet olarak uygulanmasını Kur'ani kuralların hayata geçirilmesini istememektedir. Böyle bir ankete cesaret edebilirler mi? Siz küfrün kanunlarıyla insanların uydurma hevalarından çıkarttıkları kanunlarla mı? Yoksa Allah'ın kanunlarıyla mı? Müslüman mı, batılı kafirlerce mi idare edilmek istiyorsunuz diye bugünkü dejenere ettikleri halka bile sorsalar ve ondan sonra çıkana halkın idaresi, cumhuriyet idaresi deseler o zaman belki hakları olur. Kim takar ki halkın hangi tür idare istediğini ama yutturmaca kolaydır. Cumhuriyet halk idaresidir. E, Tabi kimse bu söze ne güler ne tepki verir. Evet. Halk yönetimi demek olan cumhuriyet döneminde Allah'ın kanunları halka rağmen yok sayılır. Halkın seçtikleri kendi kafalarından kanunlar çıkarır. İslam'ın idare tarzı ise, tabii ki devlet anlayışı ise çokça farklıdır. İslam, halkın yönetimini değil, hakkın yönetimini esas alır. Halk, hakta birleşmeyebilir. Dolayısıyla halk nasıl yönetileceğini doğru dürüst değerlendirmeyebilir. Halk çok çabuk manipüle edilebilir, kandırılabilir, yönlendirilebilir. Para kimin yanındaysa halk da e, güçlüden, paradan yana e, yön alabilir. O yüzden e, e, Allah'ın rızası e, halkın yanında değil, kendi emir ve direktiflerinin e, uygulanması yanındadır. İslam devleti beyatla iş başına gelen şura denilen emin ve ehil şahsiyetlerin yönetime iştirak ettiği adaletle yani Allah'ın indirdiği hükümlerle, kanunlarla halkın yönetildiği bir devlet ortaya koyar. Ehli hal vel ak denilen alimlerin öncelikle uygun görüp tayin ettikleri, kendisine imam, halife, ülül emir, İslam devlet başkanı gibi bir at verilen yönetici yani devlet başkanı, eğer adaletten ayrıldıysa, Allah'a isyan ediyor veya insanları Allah'ın kanunlarıyla yönetim görevini tam olarak yapmıyorsa, onu makamından azledir, uzaklaştırır. Demokrasi ve cumhuriyet, hakimiyetin halkın elinde olmasının adıdır. Krallık, hakimiyetin kralın elinde olmasıdır. Teokrasi de hakimiyetin Allah adına konuştuğunu iddia eden, din adamı sınıfının ya da kendini tanrı yerine koyanların elinde olmasıdır. Buna benzer diğer bütün sistemlerde böyledir. Yani siyasi sistemler hakimiyeti elinde bulunduranlara göre tanımlanır ve ona göre isimleri alır. Yalnız İslam hakimiyeti Allah'ta görür. Hakimiyeti Allah'ın bir hakkı olarak kabul eder. Bunun dışındaki diğer bütün beşeri sistemlerin ki onlar aslında birer batıl dindir. Bunların özelliği ise hakimiyeti Allah'ta görmeyip insanda, halkta, ulusta görmeleridir. Hakimiyet insana verilirse hangi insanlara verilecek işte onu güya demokratik seçimler tayin eder. Ama unutmayalım ki seçilen insanlar bile, halkın seçtikleri bile halkı normal olarak yönetmek konusunda çok geri sıralardadır. Demokrasinin, cumhuriyetin tatbik edildiği, söylenilen, içinde yaşadığımız ülke gibi yönetimlerde önce hakimiyet, yattığı yerden Atatürk'ündür. Onun ilkelerine, inkılaplarına ters hiçbir kanun, teklif bile edilemez. Anayasada onun ismi defalarca tekrar edilirken, Allah lafzı bir defa bile anayasada söz konusu olmaz. Yani aslında anayasa değil, atayasadır. Analarımıza hakaret olur. Yasayı ona benzetirsek. Ama yasa atayasadır. Başta odur yöneten, sonra sonra Amerika gibi Türkiye'ye müdahale ettiği belli olmayan, devamlı onun emrinde hareket ettiğimiz rejimlerdir. Derin devletlerdir. Medyadır. Para babalarıdır. Ve oligarşik yapılanmalardır. Yani bakanlıklara ve yönetime yön veren zihniyetlerdir. Biraz da, biraz da seçilenlerindir. Bunlara ters düşmemek kaydıyla. Tabi halkın dediği o kim takar halkı? Seçimde kandırmak için onlara birkaç parlak laf yeter. Onun dışında ne hakkın hakimiyeti söz konusudur İslam devletinde olduğu gibi ne de demokratik ülkeler diye ifade edilen ülkelerde, insanların dediği söz konusudur. Olsa ne olur, o ayrı bir konu. Şimdi, böyle bir yönetimde kim neyin bayramını kutlayacak? 29 Ekim'ler bir avuç egemen azgın zihniyetin, kendilerine iktidar ve rant sağlayan sistemin oluşumu bakımından mümkün ki sevinebilecekler bugün. Ama ezilen, sömürülen, horlanan, aşağılanan, karın doyurmak için gecesini gündüzüne katan, bir sürü zulümlerle manevi yönü yok edilen, sefalete mahkum edilen halk neyin bayramını yapacak? Bu rejim kendilerine ne verdi, kendilerinden ne aldı? Allah'a ne kadar yaklaştırdı? batıya ve batıla ne kadar yaklaştırdı. Evet, büyük kitlelerin hiç de bayram yapacağı ortamı oluşturmayan bir rejim söz konusu. Resmen saltanatın kaldırıldığı zaman dilimi olarak lanse edilir, Cumhuriyet yönetimleri. 450 veya 550 tane sultan, padişah oluşturduklarını hiç itiraf etmezler modern bir saltanat oluşturdular. Halkı, cumhuru, onun değerlerini, kültürünü, her şeyden önce inancını aşağılayıp kendi tercihleri olan batılı emperyalist devletlerin sekirel kültürünü, ahlakını, daha doğrusu ahlaksızlığını insanlara dayattılar ve böyle bir politika istediler. 90 senedir Türkiye nereye geldi, kim ne kadar huzurlu, bu rejimden kimler ne kadar memnun, onu tahlil etmek gerekir. Ama unutmayalım ki Cumhuriyet düzeni insanlara Allah'ı unutturup onun yerine başka ilahlar dayattı. Ben 20 küsür devlet gezdim daha önce Avrupa'da ve Orta Doğu'da Türkiye'deki heykeller gibi heykellerin bolca bulunduğu ne Batı'da ne Orta Doğu'da hiçbir ülke görmedim. Başka gören varsa söylesin bana. Artık ne Rusya'da ne Çin'de heykele tapma söz konusu yok. Ama Türkiye Cumhuriyeti heykel cumhuriyetidir diyebiliriz. Efendim, kişi başına kaç tane heykel düşüyor? Ee, internetten araştırdım. Her sekiz kişiye bir Atatürk heykeli düştüğünü yazıyordu. Yetmez. Biraz daha vergi ve biraz daha heykel. Ee, başka türlü e, kurtulamayız. Heykeller kurtaracak insanlar. Evet. E, Türkiye'de e, 70 bin civarında okul. Şimdi biraz daha sayısı arttı. E, Fethullah Gülenler'in okulları da dershaneleri de bedavadan okul oldu. 70 bin civarında okul, 1220 tane hastane, 6500 sağlık ocağı, 100 tane cemevi olduğu düşünüldüğünde ve hepsinde baş köşede heykel bulunduğuna göre sayılarını hesaplayın. Tabi meydanlardaki, özel kurumlardaki büst ve heykeller de işin ekstrası. Bir büst tam en azından 5 bin liraya mal oluyor. Yani aşağı yukarı 4 tane asgari ücrete. Tabi ülke ekonomisi problem yaşıyormuş olsun. Yani heykellerden de kısaca halimiz yok ya. Bu heykellerin parasıyla birisi hesaplamış. Tam 5 tane hava alanı, 2000 kilometrelik asfalt, 3 adet yolcu uçağı, 450 tam teşekküllü hastane, 200 fabrika, 20 üniversite yapılabiliyormuş. Ne gereği var? Heykeller cumhuriyete lazım insanlara bir tanrı ihtiyacı sunar gibi. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti unutmayın, bir din devletidir. Teokrasinin olduğu demokrasi yerine bir din devletidir. Okullara ve her türden resmi kurumlara baktığınızda bunu kabullenmek mecburiyeti var. Kemalizm dini tek dindir ve Atatürk'e hiçbir şey ortak koşulamaz. Şirk koşulamaz. Evet, layık olduğunu iddia eden Türkiye Cumhuriyeti kemalist, kemalist bir teokrasidir. Ta 23'ten bu yana. Devletin resmi lügatında bu ilan edilir. Ee, Türk Dil Kurumu'nun bastığı Türkçe sözlüğün eski baskılarında sadece devletin değil, tüm Türklerin de dini kemalizm deniliyordu. Resmi sözlükte Türk Dil Kurumu'nun aynen kemalizm maddesine Türklerin dini diye açıklama getiriliyordu. Tabi Türklerin atası olduğuna göre, Türklerin dinini de seçme hakkına sahip. Nereden atamız oluyor? Biz annelerimizden şüphelenmiyoruz. Dolayısıyla bizim atamız belli. Evet. Türkiye Devleti'nde Atatürk tek ulusal lider kabul edilir ve halkın da bu tercihi tercihi alternatifsiz kabul etmesi istenir. Sanıldığının aksine resmi inanışa göre o yalnız askeri ve siyasi bir deha değil aynı zamanda dini liderdir de. Günümüzde devletin okullarında okutulan din dersi kitaplarının daha kapaklarına ve içlerine bir bakarsanız ayetten peygamber hadislerinden çok daha fazla Atatürk'ün sözleri din dersi kitaplarında daha çok yer ediyorsa, bu din dersinin nasıl bir din ve dini liderin kim olduğu konusunda, Kemalizmin nasıl bir din olduğu ve okullarda din kültürü diye verilen derslerde hangi dinin verildiğini anlarsınız. O, herkes açısından ulu önderdir. Türkiye Cumhuriyeti 1923'ten beri Atatürk'ün en büyük olduğuna, ulu olduğuna, e, halkı inandırdığı e, gibi Türk vatandaşının onu sevmesi ve ilkelerine bağlı kalması bir dini itaat gibi e, mecburiyet e, olarak değerlendirilir. Din yaklaşımı içinde tartışıl tartışmasız kabul edilir ve ettirilir. Anayasa partiler kanunu ve tüm yasalar onun ilkelerinin hiçbirine ters düşemez. Hangi parti yönetim rolünü üstlenirse üstlensin aslında Atatürk her dönemde tek başına iktidardadır. İktidarının başkalarıyla paylaşması yani Atatürk'e şirk koşulması kabul edilemez. Bu ülkede egemenlik kayıtsız şarsız Atatürk'ündür. Bu ülkede din devletinden bahsedilemez ama devlet dininin egemenliğinden rahatlıkla söz edilir. Celal Bayar öyle diyordu. Atatürk'ü sevmek ibadettir. Atatürk kabul etsin o ibadetleri. Evet, devletin gözünde Atatürkçülük bir dindir. Devletin anayasasında e, bu, bu anlama gelecek ifadelerle söz konusu edilir. Evet, Kur'an müşriklerin, biz atalarımızın yolundan ayrılmayız dediklerini ifade eder. Türkiye Cumhuriyeti de kendine özgü bir atalar rejimidir. Türkiye düzeni tüm Türk vatandaşlarının atası kabul ettiği için atasını sevmeme hakkını kimseye vermez. Atatürk sevgisinden daha büyük sevgi olmaması gerektiğini, onun ilkelerinin tartışılmaz doğru olduğunu bir akide ve davranış biçimi olarak ilan eder ve çeşitli ayinlerle bu tavır ilk öğretimin ilk sınıfından itibaren tüm vatandaşlara, Atatürk'e ibadet ettirme noktasında devletin mecbur dayatması şeklinde devam eder. Yani herkes o sıralardan geçti ve çocuklarını da çoğunlukla geçiriyor. Atatürk'ün heykellerinin önünde, Ebu Cehillerin heykellerin önünde saygı duruşu gibi saygı duyma zorunluluğu hissettirilir. Dinimizin din anlayışı dinlerin üçe ayrılması şeklindedir. Biri hak dindir ki o İslam'dır. İkincisi aslında hak din olduğu halde tahrif edilen Hristiyanlık ve Yahudilik'dir. Yani tahrif edilen muharref dinler. Üçüncüsü de insanların uydurduğu batıl dinlerdir. İşte o batıl dinler ister bir din olarak at verilsin ister verilmesin bir dünya görüşü, bir yaşayış tarzı, bir hayat şeklidir. Ebu Cehiller'in yaşadığı, inandığı din, diller tarihinde adı olan bir din olmadığı halde Kur'an-ı Kerim onların hayat tarzına din diyor. Sizin dininiz size, benim dinim bana, diyor. Yani her batıl yaşayış tarzı bir dindir. Dolayısıyla cumhuriyet ve demokrasi de, kemalizm de bir dindir. Peki niye din olarak vurgulanmıyor? İnsanlar iki dinli olduğunu anlamasın diye. Hem Müslüman hem Cumhuriyetçi, Demokrat, hem Müslüman hem Kemalist, hem Müslüman hem laik olsunlar. Dolayısıyla ama bunu bir din olarak algılamasın. Kendilerini Müslüman diye avutsunlar şeklinde. Evet. Tabi bugün ya da yarın diyelim gazeteler, televizyonlar ve sosyeteler bir türkü tutturacaklar yine. Ee, diyecekler ki o olmasaydı olmazdık. O olmasaydı biz olurduk da. O bizim ne tanrımız ne yaratanımız. Ama o olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti diye bir rejim şeriatın yerine alternatif olarak belki olmazdı. Halifelik kaldırılmazdı. Müslümanlar tesettüründen soyutlanmazlardı. Dersim katliamı olmazdı. Şapka giymedi diye nice alimler, nice Müslüman insanlar şehit edilmezdi. O olmasaydı. Eyvallah o kurtarıcı vasfıyla ortaya çıktı. Kurtardı ülkeyi. İslam'dan ve Müslümanlardan. Dolayısıyla batılı bir ülke haline gelindi. Böyle bir gün bayram yapılabilecekse, buyurun bayram yapın. O zaman Atatürk ödülünü, mükafatını verir. Seven sevdikleriyle beraberdir. Biz Allah'ı ve Allah'ın hükmünü öne çıkartıyoruz ve onun dışında onun rızasının dışında hiçbir yönetim, hiçbir kanun, ilke Tanımıyoruz. Ela in sen kelam kelim ve abla nizam, kelimullah il melik allam. Kema kal Allahü tebaake ve teala fil kelam ve iza kurel el kuran. Festa mi ola ve ansit ola lekum turhamun. A'uzu billahi min shaitani rajim. Bismillahi اِنَّ الْدِينَ عِنْدَ اللّٰهِ